İndi namazına 10 dakika kala ölen namazı kılınabilir mi diye sormuş izleyicimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sidi na Muhammadin ala alihi wa sahbihi ajma'een. Ama ba. Öncelikle şunu ifade edelim ki Cenab-ı Hak Celle-ı Allah Hazretleri namazları müminlere Vakitleri belirli olarak farz kılmıştır. Her namazın bir başlangıç vakti vardır, bir de bitiş vakti vardır. Namazlar başlama ve bitiş vakti içerisinde kılındığı müddetçe o namaz vaktinde kılınmış olur. Bu bağlamda <gülüyor> evlen namazının vakti bugünkü günümüzde söyleyecek olursak ezanın okunmasıyla başlıyor. Takvimde belirlenen o vakitte ezan okunuyor ve başlıyor. Evet, evet. Bu eftal vaktidir. Namazı ilk vaktinde kılmak eftal vaktidir. Özellikle namazlarımızı cemaatle kılmamız daha büyük sevap getirir. Allah katında da daha büyük bir mükafata nail olmaya sebebiyet verir. Evet. Bu eftal vakti ilk. Ondan sonra caizlik uzanır ta ortalarına kadar. Ama Vaktin sonu geldiğinde biz buraya fıkhen vakti mudayyak yani daraltılmış vakit, dar vakit diyoruz. Burada kişi mutlak surette abdestini alacak ve namazını hemen eda edecektir. Evet. Son vakit ne kadardır? İkin diye diyelim ki işte 20 dakika kalana kadardır. Ancak bir özür olmaksızın bu kadar geciktirmek doğru Değil. Bunu da ifade edelim. Evet. Ama bir özürden dolayı, bir meşru bir mazeretinden dolayı bu kadar geciktirse günahkar olur mu? Olmaz. İşte 20 dakika kala hemen abdestini alacak ve namazı ne yapacak? Kılacaktır. Dolayısıyla son vaktinde de olsa kıldığında öğle namazını vaktinde kılmış olur ama sünnete uygun hareket etmemiş olur. Çünkü bu kadar sona ertelemek Namazın kazaya kalmasına da Allah korusun sebebiyet verebilir. Bu da evet. bizi ne yapar? Allah katında mesul duruma düşürür. Ama 10 dakika kala işte soru soran kardeşimizin ifade ettiği gibi namaza başlamış ve kılmış. Bunu vaktinde kılmış mıdır? Evet vaktinde kılmıştır. Dolayısıyla bu namaz geçerlidir. Bunun kazası gerekmez.